Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Selim İkiz'e teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçak Ya sen de gitme. Ateşin aşkına canım Yakma çıramaya beni de götür Ya sen de gitme. Ateşin aşkına canım yakma çıramı Ya beni de götür ya sen de gel. Thank you. Sen geldiğim berdar ederim, bülbül gül dalına gormaz nederim. Elif gaddin büker kemende derim, ya beni de götür. Sen de gitme. Elezgaddin büker kemende derim. Ya beni de götür. Ya sen de gitme. Ben varsa morsın, düllü ballar, Hüseyin'im geçiyor gençlik çağları, ya beni de götür, ya sen de gir. ya beni de götür ya sende gitme herkese merhaba 95 0 açık radyoda babilden sonra programını dinliyorsunuz ben Erjument Gürçay program Mehmet Erenlerden dinlediğimiz bir Çorum türküsüyle başladı Zor zamanlardan geçiyoruz. Bu ilk değil belki ve belki son da olmayacak ama iyi kontrol edilemeyen pandeminin de katkısıyla zorlukların en katmenlisini yaşadık, yaşıyoruz. Dayanışma böylesi zor günlerin en değerli kavramı. Açık Radyo'nun kurucuları, çalışanları, biz gönüllü programcıları ve siz dinleyicileriyle geçtiğimiz haftalarda bu dayanışmanın en güzel örneğini hep birlikte yaşadık. Radyomuzun ve hayatlarımızın bundan sonrasına dair umutlarımızı tazeledi bu dayanışma günleri, dayanışma programları. Pandemi ile birlikte toplumun birçok kesimi benzer zorlukları yaşadılar ve yaşıyorlar ve dayanışma... Hayatın her alanında mağdurların en önemli moral ve motivasyon kaynağı. Sayıları bugün yüz binlerle ifade edilen müzik emekçileri de bu zorluktan paylarına düşeni yaşıyorlar ne yazık ki. Müzik deyince aklımıza sadece müzisyenler gelmemeli. Ses teknisyeninden ışıkçısına, sahnede müziği icra eden müzisyeninden Rodis'ine, menajerine uzanan bu büyük müzik alanında Sigortasızlık, iş güvencesizliği diye başlayan sorunlar yumağı salgınla birleşince üzücü kayıplarımız da olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Gamze Taşçıer geçen yıl Eylül ayında sorunu meclise taşıdı. Müzik senin verilerine göre ekonomik kriz ve devamında yaşanan pandemi ile hayatına son veren müzik emekçilerinin sayısı 100'e yaklaşmıştı. Bugün bu sayı 100'ün çok daha üzerine çıktı ne yazık ki. Taşşehir açıklamasında müzik emekçilerinin pandemi sonrasını yapacaklarını düşünemediklerini, sigortaları yapılmadığı için hiçbir güvencelerinin olmadığını ve ne bugüne ne de geleceğe güvenle bakamadıklarını ifade ediyordu. Bu açıklamayla kamuoyu sorunun ciddiyetinin farkına vardı. Aslında müzik emekçilerinin sorunu bugün başlamadı. Yani ekonomik kriz ve pandemi bu sorunu görünür hale getirdi sadece. Sektörün sorunlarının, sektörün bileşenlerinin de katılımıyla uzun vadede çözüme ulaşması mümkün. Ama kısa vadede bu meselenin çözümü için ne yapılabilir diye baktığımızda işte Kültür Bakanlığı'nın sınırlı da olsa bir desteğini görüyoruz. Keza yine yerel yönetimlerde sıkıntıda olan müzik emekçileriyle dayanışma için çeşitli etkinlikler düzenlemeye çalışıyorlar. Bir de tabii dayanışma konserleri görünür hale geldi. Bunlardan bir tanesi geçen yıl Aralık ayında Anadolu Müzik Kültürleri Derneği'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi televizyonundan yayınlanan Bahar Gelecek konseriydi geçen yıl o tarihlerde bu konseri Babil'den sonra programıma da taşımıştım. Konserden bir süre sonra Açık Radyo programcısı arkadaşım sevgili Muammer Ketencoğlu ile benzer bir konseri İstanbul'da da yapabilir miyiz fikri üzerine konuştuk. İşte Muammer konserin sanat yönetmenliğini üstlendi. Daha sonra teklifimizi Anadolu Müzik Kültürleri Derneği'ne ve Açık Radyo'ya götürdük. Onların da desteğiyle dayanışma yaşatır, müzik emekçileriyle dayanışmak konserinin hazırlıklarına başladık ve 2 üç aylık bir çalışmanın sonucunda, Önümüzdeki cumartesi günü yani 19 Haziran cumartesi saat 19'da Anadolu Müzik Kültürleri Derneği'nin YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak bu konserde. Mehmet Erenler'den Melike Demirea kadar 47 müzisyen ve müzik grubu şarkılarını, türkülerini, müzik emekçilerine destek olmak için seslendirecekler. Konserde belki birçoğunuzun ilk kez dinleyeceği müzisyenler de olacaktır. Şimdi size konserde yer alan bir üçlüyü dinletmek istiyorum. Onları temmuz ayında radyo programında da konuk etmeyi düşünüyorum. Ali Kazım Akta Efkan Rende ve Ayşegül Aykaç'tan oluşan üçlü bir Amasya türküsünü yorumlayacaklar. Tek kapıdan çıktım Yüzüm Peçeli. Yüzüm Peçeli Kapıdan çıktım yüzüm peçeli Ahbaplar oturmuş iki geceli vay vay Ahbaplar oturmuş iki geçeli vay vay ah, Kulüksümde aldı sıra perçemli Önce bahsettiğim gibi geçtiğimiz yıl Aralık ayında düzenledikleri Bahar Gelecek ile bize Dayanışma Yaşatır konseri için cesaret ve ilham veren Anadolu Müzik Kültürleri Derneği'nden de kısaca bahsetmek istiyorum. Dernek 2017'de Ankara'da kurulmuş ama bugün İstanbul ve İzmir'de de şubeleri var. Bugün başkanlığını çok değerli arkadaşımız Profesör Dr. Cenk Güray'ın üstlendiği derneğin kuruluş amacı, yani insanlığın kadim müzik miraslarından biri olan Anadolu'ya ait müzik kültürünü, Anadolu kavramını var eden bütün kültürlere eşit mesafede durarak araştırmak, işte anlamaya ve yarınlara taşınmaya çalışmak. Derneğin üyeleri arasında akademisyenler, müzisyenler, müzik emekçileri, işte müzik üzerine düşünenler, yazanlar var. Sevgili Muammer Ketencoğlu da derneğin üyesi. Anadolu Müzik Kültürleri Derneği aynı zamanda hak temelli çalışan da bir dernek. Müzisyenlerini uğradığı hak ihlallerini izlemek ve raporlamak da derneğin bir başka önemli çalışma alanı. Anadolu Müzik Kültürleri Derneği akademisi ile online dersler de veriyor. Eğer sizler de Anadolu kültürlerine, Anadolu müziğine ilgi duyuyorsanız derneğin web sayfasına girip çalışmalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Dernek 2020'de müzik üreticileri için dayanışma ağları toplantıları düzenledi. Bunu da belirtmeden geçmek istemiyorum ve pandemi ile birlikte müzik emekçileri zor günler yaşamaya başlayınca yine düzenledik konserle, onlarla dayanışma amacıyla bir adım attılar. Az önce dediğim gibi bizi de onların bu adımı cesaretlendirdi açıkçası. Dayanışma Yaşatır konseriyle birlikte farklı farklı yerlerde benzer etkinliklerin de ortaya çıktığını duyuyoruz bugünlerde. Bu da yani sevindirici bir gelişme diye düşünüyorum. Özetlemek gerekirse Anadolu Müzik Kültürleri Derneği attığı adımla bir yolu açtığı ve Umarım bu yoldan yürüyen bizim gibi insanların sayısı artar. Sizler ne yapabilirsiniz? 19 Haziran konseri için bir bilet alabilirsiniz. Konserin biletleri Biletix üzerinden satılıyor. Yani Biletix sitesine girip dayanışma yaşatır yazdığınızda karşınıza çıkan sayfadan biletinizi alabilirsiniz. Yani Biletix kesintileri ve diğer resmi kesintiler çıktıktan sonra. Kalan miktar ihtiyaç sahibi müzisyenlere eşit olarak sunulacak. 19 Haziran konserinde Anadolu'da ve Trakya'da hala yaşayan müziğin hemen her türünü içeren bir seçki hazırlamaya çalıştık. İşte Türk halk müziği var, Ermenice, Rumca, Kürtçe, Lazca, Gürcüce şarkılar var, Balkanlardan şarkılar var. Alevi deyişleri var, tango var, kanto var, Türk sanat müziğinin klasik ve modern yorumları var, işte caz müzisyenleri var. Korolar var. Hatta Almanya'dan bir koro bir Türkçe şarkıyla konsere katılacak. Kanada'dan bir müzik grubu yine konsere kayıtlarını gönderdi. Melike Demirağ ve Ruhisu Dostlar Korosu Demirağ'ın arkadaş şarkısını birlikte yorumlayacaklar bu konserde. Daha çok isim sayabilirim ama yani özetlemek gerekirse 19 Haziran'da bizleri çok çok keyifli, çok çok renkli bir konser bekliyor. Sizlerden ricamız Bilet sayfasına girip Dayanışma Yaşatır konseri için bir bilet alarak çok sıkıntılı bir dönemden geçen müzik emekçisi dostlarımıza dayanışmanızı göstermeniz bunda da geri durmayacağınızı biliyoruz. Sözü çok uzattım, farkındayım. Programa, konsere de bir türküyle katılacak eski bir açık radyo programcısı arkadaşımızdan Emin İgüs'ten dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam etmek istiyorum. 1986 tarihli Çekirdek Sanat Evi kaydında Yeni Günlüğü grubu Emin İgüs'e eşlik ediyor. E, drama Mahpusu. Dardır geçilmez aslan Dardır geçilmez Soğuk tur suları aslan. Bir taz içilmez Soğuk tur suları aslan. Bir taz içilmez Yardan geçilmez Bre Hassan, yardan geçilmez. Atma etini de Bre Hassan, dağlarillesin drama ma. Allah'a <Gülüşmeler> mahpusunu Gün Babil'den sonra da 19 Haziran Cumartesi 19'da Anadolu Müzik Kültürleri Derneği'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak ve 47 müzisyen ve müzik grubunun türküleriyle, şarkılarıyla katılacakları Dayanışma Yaşıtır Müzik Emekçileriyle Dayanışma Konserini konuşuyoruz. Sizler de Biletix üzerinden bir dayanışma yaşatır konseri bilet alarak zor günler yaşayan müzik emekçilerine destek olabilirsiniz. Şimdi sırada konserde yer alacak olan Brenamak Krimondan dinleyeceğimiz bir Trakya türküsü var. Bu türkü sanatçının Selim sesleriyle ile birlikte hazırladığı ve 1990 yılında yayınlanan karşılama albümünde yer alıyor. Penceresi Yola Karşı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 sizler de biletix üzerinden bir dayanışma yaşatır konseri bileti alarak zor günler yaşayan müzik emekçisi dostlarımıza destek olabilirsiniz. Programın başında konserde çok bilinen seslerin yanında yeni seslerin de yer alacağından söz etmiştim. Şimdi sizleri bu seslerden birisiyle baş başa bırakmak istiyorum. Bu kayıt sevgili Mihrap Eski Ocağı geçen yıl davet ettiğim Babil'den sonra programında yapılmış bir kayıt. Udu'yla Süleyman Can Aslan Yürek Mihrap Eski Ocağı eşlik ediyor. Binti Şelebya göçmen kız diye çevirebiliriz dilimize.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 Konserde yer alacak bir diğer isim de İzmir'den çok sevdiğim bir müzisyen Salih Korkut Peker. Peker'i şimdi bir Mahsuni Şerif türküsünün yorumunda dinleyeceğiz. İşte gidiyorum Çeşme Siyahı. sonra programında bugün 19 Haziran Cumartesi 19'da Anadolu Müzik Kültürleri Derneği'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak olan ve 47 Müzisyen ve Müzik Grubu'nun türküleriyle, şarkılarıyla katılacakları Dayanışma Yaşatır Müzik Emekçileriyle Dayanışma Konserini konuşuyoruz. Sizler de Biletix üzerinden bir dayanışma yaşatır konseri bileti alarak zor günler yaşayan müzik emekçisi dostlarımıza, arkadaşlarımıza destek olabilirsiniz. Konserde yer alacak bir başka grupta İnce Saz grubu olacak. Şimdi İnce Saz'ı 1994 yılında yayınladıkları İskin i Nisan albümünden bir ezgide dinliyoruz. Fight on longa.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 türküleriyle, şarkılarıyla katılacakları, dayanışma yaşatır müzik emekçileriyle dayanışma konserini konuşuyoruz. Sizlerden de ricamız biletix üzerinden bir dayanışma yaşatır konseri bileti alarak zor günler yaşayan müzik emekçisi arkadaşlarımıza, dostlarımıza destek olmanız Az önce sizlere Melike Demirağ'ın da bu konserde arkadaş şarkısını Ruhi Su Dostlar Korosu ile birlikte seslendireceklerinden bahsetmiştim. Şimdi sizlere çok yeni bir kayıt dinletmek istiyorum. Dayanışma Yaşatır konserine de bir şarkıyla katılacak olan Açık Radyo programcısı, müzisyen arkadaşımız Banu Belli Şarkılara Mektuplar ekibinin diğer müzisyenleri Asena Akan, Bade Nosa, Emre Akbay, Ezgi Aktan ve Eda Senar Şenceylan'la geçen hafta ilk kez bir araya gelip Melike Demirag'ın Arkadaş Şarkısını yorumladılar. Cansun Türk de gitar çaldı ve şarkının müzikal prodüksiyonunu tamamladı. Şimdi sizleri bu harika yorumla baş başa bırakmak istiyorum. Çıkardı. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün, bir gün bildirilsen ayrı düşsek bile, biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımızda. Ve aynı yolda yürüdükçe, gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrı sak bile kopar. Kolmak her sevince herde. Bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün programda 19 Haziran Cumartesi akşamı 19'da Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Başkanı Değerli Hocamız Profesör Doktor Cenk Günal'ın ve Muammer Ketencoğlu'nun sunumuyla Anadolu Müzik Kültürleri Derneği'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak ve 47 müzisyen ve e, müzik grubunun türküleriyle, e, şarkılarıyla katılacakları e, dayanışma yaşatır müzik emekçileriyle Dayanışma konserini konuştuk. Konserde yer alacak bazı müzisyenlerden seçtiğim şarkıları birlikte dinledik. Bu 47 değerli müzisyeni tek tek saymak istemiyorum ama... ...sadece şunu diyebilirim. 19 Haziran akşamı bizleri çok çok keyifli, çok çok renkli bir konser bekliyor. Yani tabii sizlerden bir ricamız var. Yani mümkünse Biletix'in sayfasına girip... ...dayanışma yaşatır konseri için... Bir bilet alarak oldukça sıkıntılı bir dönemden geçen müzik emekçisi dostlarımıza dayanışmanızı göstermeniz. Ben geri durmayacağınızı da biliyoruz. 19 Haziran akşamı ekranların başında dayanışmanın ve müziğin keyfini de hep birlikte çıkaralım istiyoruz. Bu programın ve bundan önceki programların kayıtlarına Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından ulaşabilirsiniz. Keza yine Dayanışma Yaşatır konserinin bütün detaylarını sayfamda bulabilirsiniz. Sorularınız olursa da seve seve yanıtlamaya hazırım. Facebook'tan bana yazabilirsiniz. Programı tanıdığım en çalışkan müzik emekçilerinden işte hayatını, dünya halk şarkılarına, Balkan ve Anadolu müziklerine adamış bir sevgili arkadaşımdan, açık radyo programcısı ve dayanışma Yaşatır konserinin emekçisi Sevgili Muammer Ketencoğlu'ndan dinleyeceğimiz bir şarkıyla kapatmak istiyorum. Bu şarkı 2005 yılında Brezilya İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin müzisyenlerinden oluşturduğu Akdeniz Orkestrası'nın e Brezilya'nın Paulo kentinde yapılan konserinden alınmış bir kayıt. Akdeniz Orkestrası müzisyenleri sevgili Muammer'e Arpa Buğday Daneler şarkısında eşlik ediyor. Önce 19 Haziran Cumartesi akşamı Dayanışma Yaşatır konserinde ve sonra da haftaya Pazartesi 13'te 95.0 açık radyoda Babil'den sonra da buluşabilmek dileğiyle hepinize sağlıklı ve huzurlu bir hafta diliyorum. Hayatın her alanında dayanışmamız sürsün. Sağlıcakla kalın. Aman aman kör Bilden sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Erçiment Gürçay. için açık radyo deniyicisi Selim İkize teşekkür ederiz.